13 yaş erkek ve 7 yaş kız çocuğu annesiyim. Oğlum açıkçası istemeden oldu. O olduğunda bütün özgürlüğümün elimden alındığını düşündüm. Ve bütün bunun tüm acısını oğlumdan çıkardım. Halen de çıkarıyorum. Ona karşı annelik duygusunu yaşayamıyorum. Yaptığı hataları kabullenemiyorum. Kızım ise çok severek dünyaya geldi. Bütün sevgimi ona gösteriyorum sanki. Bu sefer bunun vicdan azabıyla yaşıyorum. Anne olduğuma seviniyor ama anneliği hiç sevmiyorum. Şimdiden çok teşekkür edemiyormuş. Çok etkiliydi benim mesaj ya. Ben kendisine samimiyeti için teşekkür ediyorum. Evet. Kolay kolay bir anne anne dediniz ya mesela bu çok büyük bir cesaret kendisiyle yüzleşmesi için. Bunu fark etmek bence iyileşmenin en önemli adımlarından biri. Çünkü o 13 yaşındaki oğlu günün birinde teklif edecek kendisine. Yani neden ben ya da neden bizim aramız böyle, neden kız kardeşimle farklı diye sorduğunda işte bu cümleyi duymaya ihtiyacı olacak. Bakın bu çok kıymetli bir hatıra bence. Takip ediyordur muhakkak ki yanıtla ilgili. O kadar dertlendim ki hatta bir gün fi tarihinde bir televizyon programı vardı. Tam da bu konuyu konuşuyorlardı biliyor musun? Mesaj attım aslında. Şu diyaloğu bile gösterse o çocuğun gönlü teskin olur. Yapamadım ama elimde değildi. Kendi öyküsüyle ilgilidir genelde. Karşı cinse bebeğiniyle kurduğu diyalogla ilgili. İlk çocuk travmayı da doğurur hocam. İlk çocuklar ortancılarla da ilgili biraz daha hani dramatik sahneler var. Onu da soracak. Evlat, ilk çocuklar mı evlat ayrımına maruz kalır? En son çocuk mu ortanca çocuk mu? Son çocukları pek duymadım ama. Ya son çocuklarla ilgili şöyle dışlanmışlık hislerine ben çok rastladım son çocuklarla ilgili. Çünkü ablalar ve abiler elinde büyürler ya genelde. Ailenin gerçek öyküsüne katılmazlar. Son çocuklarla ilgili şunu çok fark ettim. Ee, aile ona bir öykü dayatır son çocuklara. Yani şöyle başlarından gelenler geçenler bin bir türlü ızdırap çekilmiştir dört kişilik aile içinde. Beşinciye şey denir mesela yok senin okulun önemli. Sen çalışacaksın. Senin mutluluğun her şeyden önemli. Aslında ailenin dışına itme şeklidir bu. Son çocuklarda bunu hissediyorum. Sana gelene kadar biz ah ablanla abini nasıl büyüttük ne çileler çektik onlar Tabii. neler yaşadı. Sen ne yaşıyorsun ki sen harika bir ortamdasın şu an. Tabii. Dediği zaman. Hikayenin kenarında kalıyor. Böyle evet. bekliyor ve sanki bir filmi izler gibi ailesinin öyküsünü izliyor. Bu şey değil mi? Hani sen bir arkadaşınla oturursun liseden. Başlarsınız lise anlarını konuşmaya. Ben de sonradan gelmişimdir arkadaşlık grubuna. Hı -hı. Sıkılırım orada durmak istemem. Çünkü beni ilgilendiren bir konu yok. Hiçbir anım, hiçbir psikolojik dokunacak bir noktam yok. Temas evet. edemiyorum evet. değil mi? Ve şu işte ebeveynliğin ve ailenin içerisindeki narsistik duygular şurada devreye giriyor. Ya sen anne babamızı eskiden görseydin çok daha fenaydı. Sen ne yaşadın ki? Abiler sen... de yapıyor bunu ablalar Tabii. yani. <gülüyor> yani sen, senin başına bir şey gelmedi ki. Çocuğun çektiği ızdırabı minnet duyar hale getiriliyor o çocuk. Son çocuk olmak da zor. İlk çocukta, ortancı çocukta. bunlar herhalde ideal bir şekli yok diye düşünüyorum ben hocam. Evet